Iklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba Sayın Açık Radyo Dinleyicileri. Ben Atlas Sarrafoğlu. Iklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sanat ve iklim değişikliği konusunu ele alacağız. Ayrıca bir de iklim krizi konulu grafik tasarımlarıyla tanıdığımız bir konuğum olacak. Yasemin Akyüz. Artnet News'a göre iklim değişikliği sanat eserlerinde anlamlı bir şekilde temsil edilebilir. Sanat, genel söylemin önüne geçmenin bir yolunu buluyor. Çünkü bilgiyi yeni yollarla aktarabiliyor, diyor. Birkaç araştırmacı iklim değişikliği iletişiminde sanatın rolünü araştırmışlar. 2019 yılının başlarında Laura Kim Sommer ve Christian Andreas Klöbner, İklim değişikliği sanatının mesaj umut verici olduğu ve insanlara değişim için fikirler verdiği sürece insanların fikirlerini değiştirebileceğini öne süren bir makale yayınlamışlar. Ayrıca iklim değişikliği sanatının birkaç farklı rolünü ve amacını da belirlemişler. Bu rollerden biri sanatın bilimsel verileri daha erişilebilir kılmak için kullanılabileceği bilim iletişimiymiş. Bilimsel verileri iletebilmek için kullanılan sanata bir örnek ısınma şeritlerinin etkileşimli kullanımı. Çizgiler Ed Hawking tarafından geliştirilen çok basit ve renkli bir veri gösterleştirme modeli. ShowYourStripes web sitesi insanların yaşadıkları yerlere göre kişisel bir dizi şeridi kolayca indirmelerine ve örneğin bunları çevrim içi profillerine arka plan olarak ayarlamaları olarak tanıyor. Bu bir konuşma başlatıcı oluyor ve insanlar kendi yaşadıkları ülkeler için hazırlanmış şeritleri arayarak aktif olarak etkileşime giriyorlar. Eğer merak ediyorsanız, Show Your Stripes diye arama motorundan bulabilirsiniz. 2019 yılında birçok iklim grevinde ortaya çıkan çok basit bir iklim değişikliği sanatı da yok oluş isyanının kum saati sembolü. Logonun çoğaltılması kolay ve ticari olmayan amaçlarla ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ayrıca insanların kendi malzemelerini oluşturmasına izin vererek sanata bir katılım unsuru ekliyor. İklim konusu aslında kişisel ve duygusal bir konu olabilir ve bilimin açık gerçekleri her zaman insanları ikna etmek için yeterli olmayabiliyor. Sanat, insanların iklim değişikliğinin bu duygusal ve kişisel yönleriyle daha doğrudan bağlantı kurmasını sağlıyor. Ancak aynı zamanda bilimsel gerçeklerle de bağlantı kurabildiğinde bu iletişim engelini aşabiliyor. Son 3 sene içinde iklim hareketi içinde yer alan bir iklim aktivisti olarak bugüne kadar şu soruyu tam olarak hala cevaplayamadığımı söyleyebilirim. Neden iklim krizine inanmayanlar var? İnsanlar bile harekete neden geçmiyor? Belki bir sürü sosyolojik açıklaması vardır bunun ama sanat bence iklim krizini ifade etme konusunda insanları bambaşka bir açıdan yakalayabiliyor diye görüyorum. Bilimsel verilere veya çocukların seslerine kulak vermiyor olabilirler ama sanat onları da yakalayacaktır diyemiyorum. Ülkemizdeki en iyi örneklerden biri de aynı zamanda iklim hareketinin de içinde yer alan grafik tasarımcı Yasemin Sayıbaş Akgüz. Ben iklim kriziyle ilgili yaptığı grafik tasarımların yakın takipçisiyim ve beğenireyim. Hatta 8 Eylül'de yani 2 gün önce Bodrum Toprak Ev'de Küresel Isıtma isimli sergisi başladı. Bodrum'daysanız lütfen gidin görün sizinle Yasemin Akgüz'ü tanıştırmak isterim kendisine sorularımı yöneltiyor olacağım. Merhaba, hoş geldiniz. E, önce kendinizi Merhaba. biraz bize tanıtabilir misiniz? Rica etsem. Merhaba, hoş bulduk. E, ben Yasemin Akgüz. E, aktivist tasarımcı olarak tanınamayı seviyorum kendimi. Çünkü iklim aktivistiyim ve grafik tasarımcıyım. E, Tokat'ta doğdum. 15 senem küçük bir şehirde geçtim. Sonrasında üniversite için İstanbul'a gittim. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunuyum. E, ama benim için yanlış bir seçimdi. Tekstil Mühendisliği. Orada çalıştım. E, Tekstil firmalarında çalıştığım dönemde grafik tasarım eğitimi aldım ve sonrasında tamamen grafik tasarıma geçtim. Bir süre Türkiye'de faaliyet gösterdik. Sonra yurt dışı bağlantıları kurduk. Ve ben son 20 yıldır uluslararası grafik tasarım hizmetleri veriyorum profesyonel mesleğim olarak. Bunun dışında asıl önemlisi özellikle son 2 yıldır iş dışında kalan bütün zamanımı aslında aileden de çaldığım bir zamanı iklim aktivistlerine ayırıyorum. Anladım. Çok güzel. Hani hem aktivist olup hem grafik tasarımcı gerçekten inanılmaz yani. Teşekkür ederim. İkin, yani size ilk sorum. iklim krizine nasıl tanıştınız? İklim hareketine nasıl katıldınız? Neler yapıyorsunuz? Bunu bize anlatabilir misiniz? Aha. İklim kriziyle tanışmam Açık Radyo sayesinde oldu. Eminim Türkiye'de pek çok için içinde böyledir. 1996 yılıydı sanırım. Bir arkadaşım önerdi bana Açık radyo. ki Açık Radyo sanırım 95'te kuruldu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, çok güzel programlar ve çok güzel müzikler var dinlemeni tavsiye ederim dedi. O gün bugündür e, hiçbir zaman Açık Radyo benim hayatımdan eksik olmuyor. Zaten işim gereği bilgisayar başında uzun süreler geçirdiğim için e, sürekli Açık Radyo'yu dinleyerek oradaki programların kayıtlarını takip ederek e, geçiyor zamanım. E, İstanbul'da kaldığım süre dinledikten sonra biz 2005 yılında Bodrum'a taşındık. Sanırım o dönemde Açık Radyo e, henüz internette yoktu. Ama birkaç sene içinde geldi galiba. Sonra ben internet üzerinden takip etmeye devam ettim açık radya. Ömer Madara ve ekibinin iklim kriziyle ilgili bilgimde inanılmaz derecede katkısı vardır. Onlar benim farkındalığımı sağladılar. E, tabii bu süreç içerisinde ben takip ediyordum ama eylemsel bir e, harekette bulunmuyordum bununla ilgili. Ki bu eylemsel hareket kısmı 2019 yılında 20 Eylül iklim greviyle oldu. Onun öncesinde Greta Thunberg 2008'de, 2018'de galiba değil mi İsveç Parlamentosu önünde iki evet, hükümetin başlatması. Hı -hı. Sonrasında sizin Türkiye'de e, öncülük ettiğiniz bebek parkında bir eylem vardı sanırım 2019'un başında galiba o da. Doğru yani, evet Mart 15'te. Haha yani bu süreçleri takip ediyordum ama e, yani harekete geç eylemsel olarak harekete geçmek için bir neden gerekiyordu anladığım kadarıyla. E, şimdi düşünüyorum da insanların bu konuyla duyarlı pek çok insan var ama Eylemsel hareket kısmında herkese tetikleyici bir şey gerekiyor sanırım ki bu iklim grevleri bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum bu grevlerin. 20 Eylül 2019 iklim grevine gitmem de yine bir açık radyo programcısı sayesinde oldu. E, tam 20 Eylül haftasında internete bir ilan gördüm. Bir açık radyo programcısı. Bodrum'dan İstanbul'a taşınıyordu ve eşyalarını dağıtıyordu. O, o sırada bizim de bir e, balkon masasına ihtiyacımız vardı. Aslında çok şeker bir hikaye. Bana bayılıyorum bu e, bu şekilde girmiş olmamı. Biz 19 Eylül günü masayı almaya gittik. Ve karşında inanılmaz enerjik, neşeli, tatlı bir insan. Zaten aynı e, şeylerle ilgileniyoruz. O da çevre konusunda çok duyarlı. Zaten açık radyo programcısı olduğu için iklim hareketinde direkt içinde. Konuştuk da de, yarın göre geliyor musunuz? Ya bilmiyorum belki geliriz falan dedim. Hayır dedi Ömer abiye söz verdim kesin gitmemiz lazım dedi. Sonra biz eve döndük. Kızımla birlikte oturduk pankartlarımızı hazırladık. Ertesi gün 20 Eylül iklim grevinde biz meydandaydık ki Fridays for Future Bodrum bir eylem düzenlemişti o zaman. Meydanda Zeynep Kasalini ile karşılaştık. Birkaç arkadaşımıza daha karşılaştık ve beş kişilik bir grup kurduk. Çocuklarımızla birlikte hepimizin çocukları vardı. Bodrum İklim Acil Çağrısı grubunu kurduk. Ve sonrasında zaten inanılmaz güzel bir dönem. 12 haftalık her cuma çocuk gençlerin hareketini paralel olarak biz Bodrum'da eylemler düzenledik. Burada belediye meydanı önünde. Bu şekilde bir giriş yapmış oldum ben iklim aktivistliğine. Aslında şunu da eklemek isterim. Benim de iklim aktivizmine ve aslında hani Grata'yı duyduğum İlker olduğu işin iklim aktivizmine ve iklim krizinin gerçeklerine... E, Beni ilk bu konuda uyandıran, ilk duyduğum yer benim de Açık Radyo. Evet, ee, evet. Hani, Benimki de Ömer Madra'nın programı Açık Gazetede duymuştum ben de. İşte dediler Greta var, Ağustos'ta işte başladı, e, görevler evet. yapıyor İsveç parlamentosunun önünde. Ve yani cidden ben bunu her seferinde anlatıyorum ama e, evet. 15 yaşındaki genç kızın, İsveçli genç kızın Böyle bir şey yapabilmesi benim için beni çok etkiledi. Çok cesurca bir şey çünkü. Evet, Okula kesinlikle, gitmeyip kesinlikle, siyasetçileri böyle eleştirmek cidden çok cesaret isteyen bir şeydi. Ben de zaten etkilenip böyle bir şeye kendimi adam adadım yani. Evet şimdi yani o size ilham verdi. Siz bize ilham verdiniz. Bir şekilde bu hareketin içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Söyle yani umarız ki yani çabalarımızın karşılığı gelecek biliyorum. Çünkü bir şeyler uğraşıyoruz dediği bir mücadele veriyoruz. Umarız ki dünya iklim krizi açısından da e, faydamız olur. Olacak olacak. Zaten oluyor. Hı -hı. Daha da olacak e, evet. zamanla birlikte. E, şimdi sanat konusuna gelelim biraz. İklim krizini çizmeye nasıl karar verdiniz? Yani e, sanat ve iklim kriziyle ilgili motivasyonunuz nedir? Hı -hı. Evet. Dediğim gibi Bodrum İktimacil döneminde pandemi öncesi dönemde bu bizim çok yoğun bir eylem sürecimiz oldu. En son Kasım Kasım sonunda bir 29 Kasım'da değil mi? Orada bir e, doplu toplu eylem vardı ki pandemimiz başlamamıştı. Sonrasında 6 Aralık sonra bir süre ara vermeye karar verdik. Bodrum Belediyesi de bir takım anlaşmalara imza attı. O dönem iklim için kentler deklarasyonuna imzaladı. E, biz biraz da o konuları takip edelim. Hem bir, bir, bir birkaç aylığına bir ara verelim demiştik. Sonra 1 Nisan'da da galiba tekrar bir iklim grevi vardı ki tam pandeminin başladığı dönem. Biz izinlerimizi aldık, eylem planlamalarımızı yaptık ama bütün eylemler iptal edildi. O sokak hareketleri iptal edildi o dönemde. Ve biz evlerimize geçmek zorunda kaldık. E, o dönemde yine belediye ile bizim Lise 1. sınıflara yönelik bir eğitim iklim krizi eğitim planımız vardı. Onlarla çalışmaya devam ettik ama... E, tabii ki okullar da tamamen kapandı. Yani bu çalışmalar çok aksadı pandemi nedeniyle. Ve ben evde iklim krizini düşünen ve ne yapabilirim diyen bir insan olarak kaldım. E, o süreçte tabii dijital olarak hareketler devam ediyordu. Ben de dedim yani neden olmasın grafik tasarımcıyım. Deneyebilirim. Belki bu şekilde insanlara ulaşmak da faydalı olabilir. Ve iklim kriziyle ilgili tasarımlar yapmaya başladım. ki de başlamışım. Yani çok memnunum. E, çünkü insanlara ulaşabildiğimi düşünüyorum. Konuda çünkü benim için sanat bana göre muhalefet gerektiren bir şey, bir karşı dur sergilemek gerekiyor. Benim daha önce de sanatsal çalışmalarım oldu ama onlar daha çok hani grafik tasarımcı olduğum için ben daha elle dokunur atölye işi işte stop motion film çalışmam oldu bir 5 senelik e, sonrasında kinetik sanat mekanik e, ahşapla çalışmalarım oldu e, paper engineering işte, e, kağıt mühendisliği pop up kitaplar ve eski Doğu Avrupa usulü mekanizmalı kitaplar çalışmalarım oldu falan ama e, onlar da benim için böyle bir itici güç yoktu. Bir dönem yaptım. Sonra hani mekan da önemli orada. Bir atölyemiz olması gerekiyor falan. Ve bu aslında pandemi, pandemi sebebi. Yani pandemi olmasa ben herhalde sokak hareketini aynen devam ediyor olacaktım. O çok ciddi zaman olan bir şey. Siz de biliyorsunuz. Bodrum İklimacinin tasarımlarını yapıyordum ama onlar standart duyuru grafikleriydi. Ve ben hani biraz daha sanatsal şeyleri katarak insanları etkilemek anlamında hem iklim krizini anlatan hem de gündelik olaylar üzerine, gündelik iklim kriziyle ilgili olaylar, bilimsel raporlar üzerine bir şey yapabilir miyim diye çalışmaya başladım. Ve bu şekilde devam ediyorum. Yani insanlara ulaştığımı düşünüyorum bir nebze dediğim gibi ve bu beni çok mutlu ediyor. Bunun dışında pek çok Türkiye'de ve dünyada pek çok örgütle görüşüyorum, iklim krizi konusunda çalışan gruplarla görüşüyorum. Bu da benim için inanılmaz bir kazanım oldu. Bu hem Bodrum iklim acil döneminde önce Yakalış İslane ile tanıştım sonra 350 Türkiye ekibiyle tanıştım. Daha sonrasında Kaz Dağları'ndan Muğla Akbeli'ne kadar İstanbul'a kadar yani pek çok yerel harekette çaba sarf eden insanlarla tanıştım. Ve bunlarla ben tanışmamda özellikle yerel hareketlerde tasarım konusu çok etkili oldu. Bir şekilde destek vermeye çalışıyorum. Çünkü doğayı korumak da aynı zamanda iklim krizi mücadelesine dahil bence. Hem iklim krizi mücadelesine hem de doğa karama mücadelesine. Bugün geldiğim noktada yurt dışında da Parents for Future Global'le görüşüyorum. Hatta onların 24 Eylül için bir hazırlıkları var. Ona da bir katkıda bulunmaya çalıştım. Avrupa'da bir ekiple çalışıyorum. Çok inanılmaz güzel eylemler yapıyorlar. Onların çalışma tarzı da reklam sektörü biliyorsunuz. Aslında bizim iklim krizi açısından benim içinde profesyonel olarak bulunduğum bir sektör ama iklim krizi açısından... Bu başta gelen, durdurmamız gereken sektörlerden biri, reklam ve moda sektörü. Ee, onların yaptığı sokaklardaki billboardlar, panoları işgal ederek, mesela fosil yakıtlara sponsor olan bir banka, onun reklamını işgal edip üzerine protest eden bir billboard tasarımı yapıyorlar. Ben de bu konuda çalışıyorum onlarla. Çok keyif alıyorum bununla çalışmaktan. Sonra Pride for Future Roma'yla görüşmelerimiz oldu. Temmuz'da moda haftasında bir eylem düzenlemişlerdi. Orada bir tasarımımı sergiye dahil ettiler. Bundan da çok mutlu oldum. İklim için gençlik ve Fridays for Future sizlerle zaten çok inanılmaz hayranlık duyuyorum sizlere yaptıklarınıza. Mümkün olduğunca yaptığınız şeylerde bir desteğim olabilirse tasarım açısından destek olmaya çalışıyorum. Bunun dışında... Aslında biraz sorunun başını kaçırdım galiba. Ee, yani bu arada hani ben ekeyim. E, gerçekten yardımcı olmaktan, destek olmaktan çok daha fazlasını yapıyorsunuz. Hani e, şey dediniz, sesimi duyurduğumu düşünüyorum. Gerçekten sesiniz duyuruluyor. Hani ben Harika. de aslında şu anda e, bu röportajı hani insanların sesini duyurabilmek için hani e, röportaj hem dinleyenleri ilham olması için hem de sizin sesinizin daha da fazla duyurabilmesi için tabi çalışıyorum yani, daha Çok da fazla çalışıyorum e, bu şekilde. Teşekkür ederim. E, Sonunun başına mı tekrarlamamı istersiniz? Ha neler yaptığımı anlatıyorum galiba değil mi? E, evet. Bunun başına yani sanat... tek eklemek istediğim bir şey var. E, bu sanatla bağlantım değil ama e, iklim açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Kamu harcamalarını izleme platformundayım. Ee, çok değerli Profesör Doktor Nurhan Türk'ün yönetiminde e, yaklaşık bir senedir e, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin iklim değişikliğini harcama çalışma, iklim değişikliği konusundaki harcamaları e, takip ediyoruz. E, bir raporlama sürecindeyiz şu anda. E, Ekim ayında ilk raporumuzu yayınlayacağız. Orada da son dört sene e, yaptıkları performans programlarında ayırdıkları bütçeleri Inceliyoruz. Benim Kent Konseyi adına yapıyorum bu çalışmayı. Bodrum Belediyesi ile de bu anlamda ilişkilerim devam ediyor. Onların iklim eylem planı hazırlığı, seregazı envanteri hazırlanması gibi çalışmalarını da takip ediyorum. Yani bu harcamalar kısmı da gerçekten yerel yönetimlerin eylem aşamasında neler yaptıklarını incelemek açısından çok önemli. Buna da ciddi bir zaman ayırmaya çalışıyorum bu konuyla. Çok güzel. Um... Şimdi dediğim gibi hani sesiniz duyuruluyor bu duyurulduğu zaman da size eminim ki hani geri dönüpler oluyordur, yorumlar oluyordur. Yani hı hı. bu tasarımların insanlar üzerindeki etkisi nasıl oluyor? Bunu ölçebiliyor musunuz ya da nasıl geri dönütler, yorumlar alıyorsunuz? Bunu merak ettim. Aslında ben bu tasarımları ilk başlarken iklim krizi konumuz, son derece ağır bir konu ve bununla böyle çiçek böcek neşeli tasarımlar yapamıyorum maalesef. Zaten benim de beni de çok rahatsız ettiği için bu derece Zamanımı ve enerjime ayırmayı tercih ettiğim bir konu. Ve benim tasarımlarımda genel olarak bir şey var. Ağırlık var. İnsanların baktığı, bakınca neşeyle dolacakları tasarımlar değil maalesef. Çünkü iklim krizi böyle bir konu değil. O yüzden acaba insanlar buna nasıl bir tepki verirler konusunda biraz tereddütteydim. Ama öyle olmadı. Gerçekten çok duyarlı insanlar var çevremizde. Hani eylem bazında belki çok fazla yine çok kişiyiz ama eylem bazında belki çok harekete geçmiyor olabilir insanlar ama görüyorum ki iklim krizine çok duyarlar ve benim böyle iç karartıcı tasarımlarımı bir takip ediyorlar ve destek oluyorlar. Bu çok güzel bir şey. Tabii ben tasarımlarımda bunun yanında çözümler de sunmaya çalışıyorum. Sadece iklim kriziyle olacak olayları ya da iklim işte mesela fosil yakıtların verdiği zararları bunları anlatmanın ötesinde doğa korumayla ilgili yeri gelince yenilenebilir enerji ile ilgili Tasarımlar da yaparak çözümü de beraberinde sunmaya çalışıyorum. E, bu çalışmaları yaparken de hep işte daha önce de söyledim galiba gündemi takip ediyorum. Gündemde e, iklim kriziyle ilgili mevcut yaşadığımız e, Türkiye ya da dünyada yaşanan afetler, bilimsel raporlar mümkün önceden çok toplantıya katılıp bu konuyla ilgili e, güncel bilgileri takip etmeye çalışıyorum. Gazete haberlerini okuyorum ve bunlardan hareketle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden tasarımlarımda bazılarında bilgilendirici bir yönde oluyor. Ben o okuduğum, öğrendiğim bilgiyi aktararak bu tasarımı veriyorum. Sanırım bunun da bir etkisi oluyor tasarımlarıma, iyi tepkiler alıyor olmamın. Yani dediğim gibi düşündüğümden aslında daha iyi bir tepki geliyor ve bu da iklim hareketinin sesini iyi duyurabildiğini de gösteriyor aslında. Ve insanlar ne kadar duyarlı olduğunu da gösteriyor. Evet yani aslında sizin de harcadığınız çaba bütün insanların harcadığı çaba hani bütün bu sanattan hani sizin yaptığınız sanat da ilham oluyor insanlara ve hani yaptığınız Hı -hı. sanatla ilgili sormak istediğim e, serginizle ilgili bir soru aslında Hı -hı. E, sanırım ilk serginiz hani küresel ısıtma serginiz evet. nasıl oluştu hani biraz bundan bahsedebilir misiniz? E, önce şunu söyleyeyim. iklim krizi hareketinin içinde bulunmam bana çok e, iyi dostlar kazandırdı. Yani bu konuda gerçekten hani aynı amaca hizmet eden, aynı amacı amaç için uğraşan, aynı e, düşünceleri paylaşan, kaygıları paylaşan insanlarla çok şeyler paylaşma şansım oldu. E, İzmir'den bir arkadaşım var. Biz Bodrum Belediyesi'nde iklim krizi eğitimi çalışmalarını yaparken tanıştık onunla. E, o inanılmaz destek oluyor her konuda. E, çok bilgili bir insan zaten iklim krizi konusunda. Biz onunla bir süredir bunu konuşuyorduk. Bir sergi, bu tasarımlardan nasıl bir sergi planlarız, nasıl olur? Zaten bizim konuştuğumuz bir durumdu bu. Ama zamanlama konusunda bir şey düşünmemiştik bununla ilgili. Sonra bu yaz Temmuz ayında Gümüşlük Festivali'nden bir arkadaşım aradı ki o da iklim Hareketi'nin içinde. Buradan yerel hareketlerden çok sevdiğim bir dostum tavsiye etmiş Yasemin'in sergisini yapmayı düşünür müsünüz diye. O da dedi yani ne zaman uygulsun, nasıl yapalım, ister misin dedim harika olur. Yani zaten yani aklımızdaki bir şeydi bu. E çünkü sergi olduğu zaman farklı bir kanaldan duyurma şansınız oluyor. İklim hareketi, iklim krizi konusunu. E i̇şte ne zaman uygun olur, nasıl olur? Dedik ki Eylül ayı. Hepimiz için uygun olan oydu. Hem de tam 24 Eylül grevinden öncesine denk geldi. E bu da iyi bir şey oldu. Çünkü serginin kapanışı da o gün. E ona yakında bu konuda bir çalışma yapmış olacağız. Sonra tabii e, nasıl yaparız? İşte benim sosyal medyada zaten paylaştığım tasarımlardan bir e, seçim yaptım onların içerisinden 30 tanesini. Yani bu sergi için özel olarak hazırladığım tasarımlar değil bunlar. Sosyal medyada zaten yer alan tasarımlar ama gelenler bunu basılı olarak görüyorlar. Daha büyük ebatta görüyorlar. Artı bir video e, tasarımı yaptım. Onu önümüzdeki günlerde paylaşacağım sosyal medyada. Tasarımlar artı 24 Eylül görevini de Küçük bir duyuru şeklinde e, ya, içine koyduğum bir video çalışması da yaptım bu tasarımlarla. Bence iyi oldu. Yani e, dün açılışı yaptık serginin açılışını. Serginin açılışında küçük bir konuşma yaptım bütün kriziyle ilgiliyine. E, serginin başlığı itibarıyla da e, yani küresel ısınma değil küresel ısıtma ben yani ana tema olarak bunu belirledim. Bu konuda da e, sesimi duyurma neden böyle bir şey tercih ettiğimi e, söyleme şansım oldu. Bu şekilde sergi. Bu açıldı ve devam ediyor. Büyük bir heyecanla. Ee, ve sormak istediğim bu sergiden sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Kısa vadede çok yoğun bir dönem bu. Hem sergiyi hem iklim grevi hazırlıkları hem benim kişisel işlerim. Ee, ama hani uzun vadede şimdi ilk etapta Ekim ayında 8 Ekim'de burada Bodrum Taksa Temsilciliğinde bir etkinlik planlanıyor. Bir günlük benim sergim artı ben o gün bir iklim krizi sunumu yapacağım ve üzerine bir söyleşi yapacağız. Ee, sonrasında belki sergi başka yerlerde de tekrarlanabilir. Ee, yani sergi dışında zaten ben yine grafikleri yapmaya devam edeceğim vaktim olduğunca. Bu çalışmalarıma çünkü pandemi ya da sonrası hiç önemli değil. Ben aynı şekilde devam etmeyi düşünüyorum iklim kriziyle ilgili yaptığım çalışmaları. Ee, bunlara devam edeceğim. Evet zaman gösterecek biraz da neler olacağını. Evet, biraz kayıt daha... çalışmalarımız devam ediyor bu izlemek platformunun izleme platformunun. Onları, onları, raporların çıkması konusunda da çok heyecanlıyım. Çünkü e, belediyelere, e, bakanlıklar düzeyinde de çalışan arkadaşlar var. O da çok güzel bir gösterge. Yani son dört yılda neler yapılmış. Raporlama aşamasında biz şunu yapıyoruz. Mesela atık yönetimine bu kadar ayrılmış, yenilenebilir enerjiye bu kadar ayrılmış, azaltıma bu kadar ayrılmış, uyuma bu kadar ayrılmış. Bunu grafiksel olarak sunacağız ve bu da aslında yerel yönetimlerin neler yaptığını, bütçeden ne kadar pay ayırdığını ve ne kadar niyetli olduğunu çok göster güzel gösteren bir çalışma. Onu da bir önümüzdeki birka birkaç ay içinde tamamlayacağız. Bu şekilde zaman gösterecek artık. Yani durdurak yok. Yapacak çok şey var biliyorsunuz. Çalışmaya devam. Tabii öyle. Yani çalışmaya devam bir anlamda zaman gösterecek yani su akar yolunu bulur hani biraz da zamanı bırakmak lazım evet, ee, aynen. o şekilde tabii ki ee, şimdi bu son sorumdu şimdi e, size, yani cidden teşekkür etmek istiyorum iklim krizinin önüne geçmek için harcadığınız çabadan dolayı verdiğiniz çok ilhamdan dolayı ederim. çok teşekkür etmek istiyorum ve çok tekrar bir çok teşekkür ederim <gülüyor> ne demek rica ederim. Asıl ben teşekkür ederim ve tekrar bir hatırlatma yapayım ben. E, Yasemin Akgüz'ün e, Toprak Ev Gümüşlük'teki sergisini 24 Eylül'e kadar ziyaret edebilirsiniz. E, çok teşekkür ederim bugün konuğum olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet Sayın Açık Radyo dinleyicileri. Bir İklim Kuşağı Konuşuyor programında sonuna geldik. Yine haftaya Cuma günü saat 2'de görüşmek üzere.